salara hatta hala hata ya sema feh sehma yalla yanmaru boyun الناسيلة جلنا ذا حسن حاتم للتيجي عليها التي جل ربي جينا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال أتاني جبر... جبرائيل وميكائيل وإسرائيل وعذرا فإسرائيل عليه السلام فقال جدعان يا رسول الله من صلى عليه عشر مرات أنا آخر بيده وأمره على الصراط وقال ميكيال عليه السلام أنا أصلي أنا أصلي من حول وقال إسرائيل أنا أشهد لله كألا ما أرفع رأسي حتى يرفع الله له وقال إسرائيل أنا أكذب روحه كما قبلته أرواح الأنبياء الصالحين السلام هذا المظهر أجله أجله أقول يوم سيد الشفق هذا سامي Gecesini, bu geceyi getiren insan burada da getirir, evinde de getirir, köşesinde de getirir, ibadethanesinde de getirir, yatağının yanında da getirir, istediği yerde getirir. Yalnız camide durmak çok faziletli de, lağzını uzatmayacağım bazı şeyler tarif edeceğim. O tarifimle amel edenler biiznillahü teâlâ çok sevada nail olacaklar inşallah. Sultani ı Enbiya Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem rivayet eylediğine göre şöyle buyurmuştur, Ravisi Muhammed Aleyhisselam Arada çapıt takmayın, takanlar bir taksın, gelenler bir geçsin, herkes bir kalbimizi bozmasın, çok mühim şey görüşülüyor bugün biiznillah. Onun için birden kalkın, birden oturun.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 Hazreti i Cebrail aleyhisselam sırattan geldi, çok korktuğu için ondan tutuyor, yıldırım gibi sıratı geçiriyor. Elhamdülillah. Mika'il aleyhisselam, Mika'il aleyhisselam da ben on salavatının hürmetine, Hazreti Muhammed'e getirdiği on salavatı hürmetine ben onu Havzı Kevser'den kana kana sularırım. Cellet havzundan kana kana içiririm. Tek 10 tezik şerifeyin yeri yerine bu. İsrafil aleyhisselam, Vesselam. İsrafil Aleyhisselam, Sura itirecek İsrafil Aleyhisselam, o 10 salavatın hormatına ben başını secdeye yapor Allahu Teala o kimseyi affedinceye kadar kafamı kaldırlar. O on salavat, otuz olmadı, o tek on salavatın yerine efendim, Cebrail aleyhisselam suratten de yıldırım gibi geçiririm, diyor. Mikail aleyhisselam Havz-ı Kevser'den kana kana surat, onu suarırım, susuzluktan kandırır. İsrafil aleyhisselam da buyuruyor ki, ben başımı secdeye koy, Allahu Teala o kimseyi affedinceye kadar başımı secdeden kaldırmak. <gülüyor> Allah, Allah, İsrafil gibi bir melaikenin başını secdede koymaz, elbette o salavat-ı şerife getireni affedecek inşallah. Aman efendim Ezra'il ne diyor Ezra'il aleyhisselam da, ben de onun ruhunu, <gülüyor> onun ruhunu enbiyalar, aleyhisselam hazretlerinin ruhunu aldığım gibi kendilerin ruhunu aldığını hiç duymadan ruhunu kabzeler. O on salavatın yüzü hormasına, gözü hormasına, merem iki cihan güneşini seviyor, on salavat-ı şerife getiriyor, kendi onun ruhunu, enbiyaların ruhunu kabzettiğim gibi kabzeler. Ben hamd edeyim de. Bu mütafatımız burada dursun. Alemlere duyuruyoruz bu gece ay O'nun dileğiyle Estağfirullah bismillah Lilla izallah fi ve adra çok muhtaram çok kıymetli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 bir şey üç defa konuşulursa kalp de kararlaşır inşallah ve onunla amel kolaylaşır Rabbimiz lütfunu ihsan etsin inşallah. Allah'ımız kendi kelamı ilahiyesinde ilahiyyesinde إِنَّا أَنْزَلَّاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدِرِ Muhakkak biz azim zişan Kur'an-ı Ali'yi bir gecede indirdik. Yani ya karanlıklarından insanlık kurtaracak yollarını bildiren Kur'an-ı Kerim'i Leyle'ül Kadir'de indizal ettik. Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim'i indizal ettik buyuruyor Allah. <gülüyor> Kadir gecesinin şerefi Kur'an-ı geldi, geldiğiyle şereflidir. Bir Sebebin hüzün haber verilirse daha çok olay anlaşılır. İki cihan güneşi, iki cihan güneşi, kainatın iftiharı ve medari. evet, kainatın sultanı Allah'ın bize rahmet olarak gönderdiği,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 Bin, efendim bin aya kadar ömrümüz yok, kısa ömürlü halk etti Rabbimiz bizi, kısa ömürlü halk etti. çünkü kabirde az yattılar, günahları az olsun, ahir vakitte gelsinler, Hazreti Muhammed'in ümmeti her peytamberden çok olsun diye, 60 ile 70 arasında çok insan kalır, çoğu gençken ölür insanların. Biz bu ameli idemezsek ne yapalım ya Muhammed Sahabeler Allah'ın Halib-i Celal iki cihan güneşi Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve selleme cibril Emin'i bu sura ile gönderdi. Bu ile gönderdi. Ne buyurdu? وَمَا اَبْرَٰى كَمَالَ اَيْلَةُ Ya mükerren olan Resul, Ey ikram'a layık olan Muhammed! Habibim Ahmed, ya Muhammed! Ne şeyler bildirdi sana leyla Kadir, hangi şeydir? Ne olduğunu, efsariyetini, yani leyla Kadir'i Hazmetini o, o gece olan hayrat ve hasanatın derecesini sana hangi şey bildirdi, neden bildi, ben bildiğimden mi sana habibim? <gülüyor> Leyletül Kadir hayrun min elfi şahrin Leyletül Kadir bin aydan hayırlıdır. Onlar elinden düşüş düşmeden bin ay. Allah yolunda harcadık kıyamı cihattan senin ümmetin o geceyi beklemeleri ondan daha hakikli değil. Evvelileri kafir gelmeyecek diye korkma. Tek geceleri onların gün ayıyla beraber etti diyor Allah. Sultan-ı Enbiya'ya ümmet olduğuna iftihar et! İftihar et! Şu camide ısıcağı güldüğüne iftihar et! Biz dışarıları gördük, terevihi elde kızdık, geldik. Zavallının kimi tahvede, kimi sokakta dolaşır. Yarın da yerinde dolaşır. Halib-i Zülcelal ısıcağı tahammül ederek Hazreti Allah bu geceye kadir ve bin aydan hayırlı diye şu geceyi burada getiren Müslümanın nikâfati hiç hesaba girer mi yarabbi? Hiç girer mi? <gülüyor> yani Kur'an, Kur'an nazil olan gece kendisinde leyla kadir bulunmayan bir aydan hayırlıdır. Bin aydan hayırlıdır. Elhamdülillah! Dinliyoruz ayeti, tez bitirebilmeye çalışıyorum. Estağfirullah, bismillah! كَرَزَّلُ الْمَلٰيكَةُ وَرْحُوْهُ ف۪يهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَنْ Melekler, bu gece melekler, Cebrail aleyhisselam yahut büyük bir melaike, Cebrail aleyhisselam her emir için, katkılarının izniyle o gecede nazil olurlar, Müslümanların arasına katışırlar. Siz daha sık değilsiniz şimdi. Sizden sık melekler var içimizde. Niye bize o sıkıntısı varmıyor? Şu elektriğin yüz bin ganesini yakınca, ziyası birbirine sıkıntı vermediği gibi şurada yüz bin milyon merak olsa birbirine hep zahlatıyor. Bugün meraklar de yeryüzüne indiler. Şimdi tefsirde okudum geldim ikindileri, nasıl bize hacca gitmek lazım olduysa, hacca gitmek farz olduysa bu gece müslümanların arasında katışmakta veleklere lazim olmuş geleceksiniz. Müslümanların arasında bulunacaksınız ve onların belki duası kabul olmazsa istifa olacaksınız. Duanın milletinizde onların ameli kabul olacak diye aramıza onları gönderiyorlar. Şimdi cebrailin aramızda. Melekler mi var aramızda? da Allah'ımız diyor ki melekler var aramızda diyor. Melekler sizi ziyarete geldi bugün. Oruç tuttunuz, Allah'ın emrine ittiba ettiniz. Meleklerden ehtav mıyız geldiler. Melekler, yok melaike, Cebrail, Mikail, İsrafin, Azrail aleyhisselam Bizim peygamberlerimiz gayrin birinde kitaplardan asa olan bizim peygamberlerimiz meleklerin peygamberlerinden ehtar. Allamı melekten de allamı nah ehtar diyor kitaplar. Siz meleklerden ehtarsınız Ne Neyin için ehtarınız? Önlerde melekler de nefis yok, şeytan yok. İbadetleri sürt kendi gıdalarıdır, bizde nefis var, şeytan var, şimdi içimizi sıkar, ısıcakladın, belki çıkınca hastalığı, yet sen de diyen nefis var. Aklımızda diyor ki, ölürsen ölürüm, şu geceler burada kalmayayım, yok gecelerim! diyor, nefsiyle harb ediyor da, onun için melekte melektabı diyor. <gülüyor> Elinde oturan bir ehtan, kâfirler karşısında süngüleşen mi eftan? Tabi ki evinde oturandan, kâfirle harp eden daha eftan. Kâfirden eşat olan şeytan ve nefs ile şimdi mücadele ediyorsun böyle, burada oturuyorsun, velekler de senin ziyaretine dökülüyor şimdi. Elhamdülillah yarabbim. Ben desem inanmazdım, Kur'an-ı Kerim deyince nasıl inanırsın elhamdülillah? ve الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوْحُ bi بِاِذْنُ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ Melekler, Cebrail, her emir için Rabbilerinin izniyle o gecede nazil olurlar. Daha devam ediyorum. Yani leyla Kadir böyle bir mübarek gecedir ki o gecede samadan yeryüzüne müminleri ziyaret, Bayağı dilimle söylüyordum, şimdi kitabı, aynı yazdığını konuşuyorum. Müminleri ziyaret ve istiğfar etme gözere Cebrail, emin ile, Cebrail aleyhisselam ile melekler, melekler dünya ve ahirete müteaddik, her emir için Rabbilerin izniyle inerler, ehli imanı ziyaret ederler. Yüzünü ve abidlerin ibadetini seyir ve temaşaya gelirler. Abidlerin ibadetini, müminlerin ibadetini 26 altı gündür oruç tutan, <gülüyor> oruç tutan, su can isteyince gölmeyen, ekmek canı isteyince gölmeyen, kiraki olduğu halde ağzına bir kez suara almayan, müminlerin ibadetini seyr için veletler, gelirler aralarında bulunurlar. Elhamdülillah, ey yarabbim sen bilin yarabbim. Bir hadisi Kuds'de yazar, Halıb-ı Zülcelal'ımız buyuruyor, yeryüzünde, Kadir gecesinde, başka gecelerde, ahu elin ile, dua ile, ağlayarak sesleri duyuran günahlı kullarının sesi, Allah'ı tesbih eden meleklerin sesinden daha duymaklı duyuyordur Allah! Yani meleklerin tesbihinden, meleklerin tehliğinden günahkarlar bu gece afkala bilir işleri, Meleklerin sesinden, daha diyor Allah, lezzetli duvarım, daha diyor, onlardan daha diye de razı olurum. Elhamdülillah. Daha devam ediyoruz. Selam hiyahat teyametle ilfezir. <gülüyor> Selamettin o gece, gün doğuncuya kadar. Bu gece, yavru da hangisi ise kadir gecesi, o gece, Sabah olana kadar, güneş donana kadar yıldırım düşmez, zemzele olmaz, afat olmaz. Her şeyden selametler bu gece. Senelerden beri uzun üyüdüm, yataklarda sabah namazına takmadın, bebeğine bun dedin. Lakin bu gece uyumamanın gayretine bak! Uyumamanın çaresine bak! Niçin? Namaz kıl! Kaza namazı kıl! <kul, azal> <gülüyor> <kul>, İstiğfar <gülüyor> oku! Allah de. La ilahe illallah de! Kur'an oku! İbadet et, et! Bu geceyi her hasılı ibadetle geçirmenin gayretine bak! Başka Deni İsrail zamanındaki geçenlerin bir ayından bu gecen daha kayırdı. Niçin? Bin ayı hesap ediyoruz, seksen sene ibadetten bir kecik gece eftal. Hocam <gülüyor> neden oluyor bu eftaliyeti acebe? Allah'ımızın evtası Sübhaniyesinden oluyor. Evdeki kıldığın da aynı namaz, buradaki kıldığın aynı namaz. Eczinlerinin ikisine değil. Evdeki kıldığın bir derece veriliyor, buradaki kıldığın bir, bir, bir, bir derece veriliyor. Bak, zamanı ve mekanın şerefine göre şeratları. Evdeki namazın da zahmeti bir kutsu şerifde kıldığında. Yerdekine nispeten kutsu şerifteki kıldığı bir vakit namaza 500 derece veriyor Allah. Allah, Allah. Yerdeki kıldığın günlük akında zahmeti bir, ve günlük tahirede kıldığı namaz da öyle. Yerdekine bir derece Peygamberimizin rauzasının etrafında kıldığına bir derece veriyor Allah. Orada kıldığında bir zahmet, Beytullah'ın civarında kıldığında, bir kimse Hicaz'a gider de, Beyt-i Şerif'i gözünün önüne alır da, orada bir vakit namaz namazdılarsa, yüz bir vakit gibi sona bulur diyor Peygamber'im. Bu hadisin karşılığı. İşte o günlere benzer, Perşembe, Cuma, berat gecesi, e, miras gecesi, Kadir gecesi, bunlara benzer kıymaklı gecelerde, şimdi Beytullah'ta namaz kılmış gibi derecelersin. Nedir? Bir tezgit gecen bir aydan hayırlı! İstifade ediyorsun elhamdülillah! Şuradaki diz çöktüğün, tel çöktüğün bir seneden töbe, bir aydan hayırlı! Allah'ımız hayrını kaçırmasın inşallah! Sultan-ı Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kadir gecesi için ne buyuruyor? Men kama leylat al Rasulullah. Her ayetin karşılığı hadis var. Bu ayetin karşılığı hadiste bu ve buna benzeyen birçok hadisler.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 Ramazan-ı Şerif'in ilk gününün, ilk sahatında, ilk sahatında cehenneme layık olmuş yetmiş bin kişi at bulunur. Her sahatında böyle, her gününde böyle, her gününde böyle Kadir gecesine geldin mi ondan evveli o günlerde ne kadar at bulunduysa Kadir Güzesi'nde de o kadar at olur. Namazları, evvelki gününün, evvelki saatından bu Kadir gecesine kadar ne kadar akdolunursa bayram gecesi ve bayram namazı kılınınca da o katan huzu Allah'ın affediyor. Bu affan mahrum olan şunlar Allah bizi mahrum etmesin inşallah şu kişiler bu geceden mahrumdur. Bu kimselerden nit değil, nit dinliyelim. <Gülüyor> Açılın bir aşura! <Gülüyor> <Gülüyor> Kelimesiyle cümlemize husn-ı hâkimeler tevfik et ya Rabbi! Hocam, belimizi buza gönderme Allah aşkına! Bu kadar affolunan insanın içinde biz de affolunalım! sırada ye olsan on tane sıfatlar, bunlarda ye olsan korkma inşallah. Bunlarda varsan çok kork. Yani şunların içindeysen çok kork. Ben korkacaksam bastıkana camiden çıkayım gelirim. Sen korkma inşallah. Yoksun sen inşallah. Halbuki varsam bu say değilim içinde ben ne yapayım? Ne yapayım? yüzünü pıpratmadan tövbeye ödünye bakılmursun inşallah. <gülüyor> yani şunlardan şayet varsa <gülüyor> belki isim verirsem ayıp olur verirsem de pek zararı yok Adana'da verdiğim sene bundan on bir sene evvel Şikoğlu Camii'nde bir çete umandanın yanında bir kardeşimiz Evine hususu bizi götürdü ve ağlayıp tövbe ediyor. Bunları saydığım zaman üç tane sıfat bende vardı. Üç sıfat bende vardı. Sen tövbe et deyince tövbe ettim ağladım. Vallahi hocam sen Allah denittiriyordun bize, dua ettiriyordun. Meleklerin sesini duyuyordum ben diyor. Kanaatınız olsun böyle. Gözlerime yemin ederim böyle. Yani, adam kür diyen diyor. Allah eken, dünyaya getiren, annen baban nurda yaktığı gibi sen iki cihanda aziz ol, yani kurtardın. Şurada ne kadar para istersen al, gözlendirin. Zatlara para koymuşlar, yuttun bana dua et diyorlar parayla. Paralarını geriye verdin, bin lira yorsanız, tek dilimi para için gönderirsen dilim lan olsun! <gülüyor> Karşındaki insanı kendin gibi görme, dilimi Muhammed'ini seversen görme! <gülüyor> Bu kadar insanın ciğerine bakmazdı, ve istikametli hareket etmeden feynin kavrıma hırbata, senin ciğerine bakmazdı sözler! Alamam efendi, para alamam. Senin istahın, icadın dünyaya haksızlığa kapidi. Başka kuruvatın gibi sati. Haciyalı geldi, ben, ben hedayasını veriyim hocamın. Baktım ki para koyuyor, çok çoktur diyeceğim yaptım. Vallahi hocam, senin lanzın o gün mülakatken de üstüne çıkıyorum, da, utanıyorum, ne yapayım diyor. Utanıyorum. Gelirse ne nefemi yoksa mezzül etmiyoruz, şuradaki dert kuzularımı bir tedir, günahı tercihlerse, şuradaki saygıtlarımı tercihlerse ben bunu yürümüş kadar, ben bunu yuvlatsan kral Bugün daha çok billahi kendini gibi birisinin ağzından sinire keş çıkarsa, yiyase yiyorsa birisi verelim! İmana severse günah verelim! Kitaba severse kafir olur! Onun için bunların algını tutabilir! Bunları günahtan yok sokabilir! Bunları sizin içinize sokabilir! Bunları camiye alıştırabilir! Ben, bir emniyet bu! Halit'i zincelen giyili kalbime Rabbi! Dünyalar yolluyla amelini ya Rabbi! <Gülüyor> günüyle, amelini ya Rabbi. <Gülüyor> Kardeşim herkesi bir duymakta görme Allah aşkına. Sen yalnız yayıncığım, ol! Beşer şimdi, gençlerin gözüne bakıyor! Biz size bakıyoruz kulluğum! Dinimize kısra hayd olacaksınız, imanimize kısra hayd olacaksınız, ruhunuzu sünniha kazanacaksınız. Sizi kahvelerde görürsek, kazinelerde görürsek, teyabralarda görürsek, başlarında görürsek, ırak içerken görürsek, vallahi hükümde diliyoruz! Hep eminlikle yürüyükler imanetim gelinir! Zoruna içmiyorsan bana! Öğle olsun yarabbim! Açıl biz de açıla! <Gülüyor> Kelimesiyle cümlemize husna hatimeler tevfik et yarabbim! Hoca, o on şeyi konuşacak mısın olursa Konuşacağım! Ne olursa olsun, konuşacağım ve sen de tevbe kurtulacaksın inşallah! Bir, aslan mahrum olan,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 Kadınla kocanın arasını bozucu! Bunlar hiç de burada durmasın, yazık! Yazık! <gülüyor> ya ne diyorsun böyle rödeziyet dediğim Allah'ın... Kevde etsin, kevde! Tabi ne diyor Allah'a elhamdülillah! Bu gece semaların kapısı açık! <gülüyor> açık elhamdülillah! Kevde kapıları, açıl elhamdülillah! Söybette <gülüyor> kurtulun! Sıkır dedim, keşkecik gelsin. Her, herkes de biliyor sıfırı, sıfırbazlığı, felalığı. İkincisi falcılık yapanlar. İkinci, bu da yok elhamdülillah. Kim dedi yok diye? Kim dedi? Erkeklerde yok ama kadınlarda yok mu? Ben o ucuna bir şey koyup da senin karnına koymayacağım diye yok mu? Yani ne diyorsan be hocam, neler girdi ne neler girdi aramıza! Yok elhamdülillah, bizim memleketler da yok, evde de yok. Varsa boşuna bekler burayı yine yapacağısa. O sancını yapacaksa yok yerine bekler. <gülüyor> Sebe etsin, istiğfar etsin, unutursun, at verirsin inşallah. <gülüyor> <gülüyor> bir şey mi diyorsun? <gülüyor> ses versin diyor ben şuradan açtım ilgilen evet. Allah üçüncü bize doğru geliyor gibi şimdi <gülüyor> Müslümanlara kencili giden, Müslümanlarla küs Müslümanlarla barışmayan Müslümanlar var hocam öyle yerine bastın ki Hepimizin yarasının üstünde şimdi, sözüm. Kardeşim Allah'ını, dinini, Muhammed'ini sever sen bak yemin veriyorum kalbimden şu kere buğza at. Kocanın lağzına giderim ama gitmiyorum diyor birisi bana haber gönderiyor. Particiler birbiriyle varışsın diyor diyor diyor. Yani becerdi de dedim ya, barışırsak bizim parti belki zayıflar diye korkuyorum, barışmam ben diyor. Eğrisimi, bağızını dinlemeye gitmem ben diyor. Kabul diyeceğim, kabul olmazsa oynasın diyor. Öyle insan olur mu efendim? Nelerimiz var bizim içimizde, nelerimiz var? Nelerimiz var? Gömde kalmadı, şimdi dediğin için, en büyük düşman tanıdığının kimsenin elini tak öp öf desen, öpmezsen kakroluyum hoca! Neden bir aydan hayırlı olan kadın yüceden mahrum oluyorum, ne düşman ittihazı değilim, ben değil kardeşlerimi! Hadi bizin celal bizleri ıslah et ya Rabbim. Ey galal masud nasip et ya Rabbim. Ey galalında sabat et ya Rabbim. Cennet ki bu birbirine küstüren kimseler da şuraya yok yeriniz yoklar olur. Yazlık olur. Ha hoca ben küsüm ya ırzıma taarruz etti, hoca ben küsüm ya manusuma hakaret etti, hoca ben küsüm ama mukaddesatıma hakaret etti, hoca ben küsüm ama şu gibi büyük suçları var, bunlar müstesna, insanın canına, ırzına, namusuna hakaret edenler tabi barışılmaz, Allah'ta sormaz ondan. Şe, gör ki olan, şöyle olduğu böyle olduğu ondan tarafı atmışsın da, benden tarafı atmamışsın da Bunun için pis olanların namazları da üç günden sonra kabul olmaz diyor peygamberimiz. Eğer nasıl keyiflendirdin canım, sonra ciğerimizi yaktın yahu! Ben deyelim Allah'ımız, peygamberimiz. Gördüncüsü, mümini hamrolan. Irak'ya devam eden, şaraba devam eden kimse de boşuna oturur burda. Irak'ı içen, şarap içen şimdi duyunca o efendinin dediğin o bu yıldız atı birisi düşmanın varını öldürecektim, mahkemenin önünde diyor. Birisi Irak'ı içerdim diyor. Birisi bir arkadaşa küsüdüm. Bu üç günle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 ve hal-i güzel muzda ayetinde şeytan, fes tenibuğu, lâlakun teflihun. Uzun görüşmeye Ey şerefi imanla olan Ancak şeref olan kulların. Ancak şarap. Vel meşrû kumar kumar vel ansap müşriklerin ibadet için diktikleri putlar vel ezan hayır ve şer ileride hük ağerecek ahvaların keşfetmek için gecmen bir gayb attıkları olar hiç kimin amel-i şeytan bunların kimyesi şeytan şatıyinin pisliğiydi çelbisidi Tezbiridir, tezyilidir, ondan hasıl olmuş bir murdarlık, murdarlıktır. Öyleyse peşteni bu, Allah'ımız peşteni bu, istinab edin. Murdarlıktan sakın, <gülüyor> <gülüyor> felah ve halletum tüfrihon, ta ki umumu zahmetlerden felak ve halak bulasınız. Anlamadık hocam, anlıyorsun, ırakı içmek, kumar oynamak, Puta batma ile beraber diyor Allah'ımız. Bak üçünü beraber, dördünü beraber vel eczan. Yani recmen bir gaib atılan oklar. Eskiden ok atanlardı, ok atanlardı. Şimdi ona hurra ne diyorlar? Ben anladım sana. Üç genelde böyle atanlardı. Amerani Rabbi yazıydı. Nehani Rabbi yazıydı. Kafeleni Rabbi yazıydı. Attığı zaman emaranı Rabbi çıksın mı o işi tutardı, Allah'ın emrettiği. Attıkları zaman nahani Rabbi diyelim mi, Allah meh yetti bu işten diye, o işi tutmazlardı. İkisinin de zararı yok bunların. Üçüncüsü, gafelani Rabbi çıkarsa, oktan o çıkarsa Allah kaslet etti, gülemedi diye. Bunun için küfre varıyordu, Allah, ırakı içen, kumar oynayan, puta ve böyle, böyle Allah kahretmesi diyen şeytanın pislividir bu. Bunlar burada akılın var. Ancak tövbe eder, istifa eder. Kumarda mı çok büyük de? Kumarı dün anlatmıştım, kumar kaidini eline eğlence için asla da. Bir çay içinde eğer olsa hacı efendileri bilirim ben, namazını kılar, sevap kazanır, kahveye girer, orada kahvede veleşir iki kağıt atar, o seyahat oraya döker, yeniden girer, gelir. Birbirine veleşir zavallı! Kumar çaydini, aşığını eline alan, kara gözünün kanı ve elini yumuş gibi günahkar olur diyor kitablar. Allah. Şimdi devam ediyoruz. Irak'ı içenler, aman, aman diyorum, Allah rızası için diyorum, şuradan mahrum olmayalım diyorum. Kevbe-i İstifar! Hoca bizim buranın düğünlerini sen bir bilsen, sen bir görsen, doğur getirirler, zırna getirirler, neler getirirler, saz getirirler, Irak'ı alırlar, şarap alırlar, Senin İnsan şeytanları ortaya çıkar, şeytan görünmez, benim hatıram için bitecik al diyerekten içirirler, zerh hoş ederler, o yavrular yoldan çıkarırlar! Sen kendi memleketine ne aklın görüyorsun? Ben bilmiyorum. Haberim yok, ben sana biliyorum. Mümini hamle olanlar devam eden, tövbe etmeyen bu geceden mahkumdur. Ya söyle hocam daha beşincisi zina ya musur olan zinat her kimse de bu meyisten bu geceden mahkumdur. Allah'ımız göstermesin. Biz onları çok konuştuk. Bir ay tüm konuştuk. Daha kim? Kâize musur olanlar para verip de yüz lira. Aybaşı gelince 110 lira alanlar, parasını fazla dağdıranlar, onlar da bu geceden mahkum, mahkum. Şimdi, şimdi bir gülek buldular, biz gülek derik iki terk ya. Harmanı kaldırınca 5 lirik vereceksin, iki terk bir de yarın zehirdir, zıkkındır. Zehildir, zıfındır. Yani, <gülüyor> riba buna. Hayır dinler, Kur'an-ı Kerim'de 10-15 sahibe üzerinde yazdı. Böyle bunun üzerinde yazdı. Kim buna devam ederse, türlü günahı var, en küçüğü diyor Kabe yolunda anasını almış gibi günahkar olur. Allah rızası için söylüyorum bunu, <gülüyor> Sizi kurtarmaya çalışıyorum. <gülüyor> Haluk'u Zülcelalık'ı verersen şu geceden mahrum olma, din kardeşine bir yardım etmişsin de, onun üzerine fazla Allah'a niye gözükür dinini <gülüyor> Hocam param artsın diye istiyorum. O para zıhrın olsun yahu! O bereketi küllüyle mahveder! O birisini patlava yatan ya, iki damla gazdan yanınca, o patlavayı yemek imkanı olmaz da o tatlıyı. O bütün rüzgün ıshad eder, bütün harbi der, senin gününde izi olsa bile devletlerin gelince وَاَنْ جَمَاءَ الْمَالِ بِالْحِيَالِ حَبَّةً حَبَّةً يُحْلِكُهُمُ اللّٰهُ قُبَّةً قُبَّةً ben cema'l mali, bir kimsen malı cem'i ise hafbeten, hafbeten, gene gene, sileyle, hut'a ile toplasa yuhlifuhumullahu Allah onu ihlâk eder. Hürbeten, hürbeten, büyük büyük Allah uçurur, onun yavruları iflas eder, hambazcılığa kadar düşerler. Yani faiz ile mal biriktirdin.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 Anasına, babasına, ağası olanlar da bu geceden mahrum. Allah. Hoca, ne bu geceler biriktirdiğinde dedi? İnsaf et, merhamat et. dinlemeye tenezzül etmedin, gelmedi. Gelenleri biliyorum, gelmeyenleri bilirim. Sen tek kaldırır, kaldırır. Ben ben insanların yüzlerini, ta geldiğim günden beri ana baba hakkı diye hırtlağımı yıkmıştım. Hırtlağımı yıkmıştım. Lakin sen dinlemedin kuzum, dinlemedin. Dinledim ya tesir etmiyor, anamı babamı hoşlanmıyor. Saki, beli bükülmüş ihtiyarlarımız olmasa, ak tek siyah kalmamış, A, dedeleriniz olmasa, nemedekli emen çocuklar olmasa, günahlarınıza bakıyorum da diyor Allah, üstünüze sel gibi bela yazdıracağım ya, o nenelerin için, o dedelerin için, size affediyorum dünyada, ahirette değil mi camiha cebimi diyor. Siz güvenmeyin, siz güvenmeyin, hem Rusya'yı lütfen ya, hem Niyazenzele oynuyor ya, demeyin muhakkak anasına, babasına memleketin de ikna eden var. Onlar gerekekti deyir, gerekekti deyir. Peygamberimiz onlar diyor, memleketin gerekekti de o ihtiyarlar. Onlar onlara memleket naklenir diyor. <gülüyor> o mele üsluklarından elgin anlam onlara sen helak olursun. Ama onun ismi şimdi koca karı, çenesi çekilsin, <gülüyor> onun ismi bu, babanın ismi var bunaymış koca. Çenesini yavru sattı kahrolası canım, söyle durur kalındır. Yazdık olsun yavrum sana, Haluk'u Zül Celal sana bana insat versin, <gülüyor> birisi annesini Hicaz'a götürüyor. 7 defa götürmüş, 70 defa götürmeye niyet kalmış. Peygamberimiz karşı geldi. Dedi ki ya Resulallah bu benim annem olur. Bunu Hicaz'a götürdüm geldi, yedi defa. Hakkını ödese bildim mi 70 defa götürmek istiyorum sırtında. 70 de götürsen halal etmediğinden sonra kurtulamazsın. Yediyi böyle diyor ya Resulullah sen sırsında götürülürken eğer sele kurtulsam diyor ona kal gel ama o seni değildirse ona o sinyala geçirirken dört ay yetiştiğini görüyor kadın gibi yerinde seni sinyala kurtulana bütün ayetleri kesti kesti yorganları yıktı kilinleri parçaladı diyor gel ona cevap Ondan sonra mübarek yemelerini ağzına verildi, dedi sabaha kadar sordurduydu. Onun kurana kadar uykuyu terk etti, kuzum, bevsim dedi, onları kurulduydu, sallayı O sen kucağına aldı da kuyacağım derdin de... ...sakalını yolar hükümet demek mi çıkarırdın da... ...yine yüzümü yeterdi kurban olayım yavrum dedi. Şimdi sen o büyüyünce... ...o senin haline düştü, sen efendi olsun şimdi. Memur oldun, ben oldun... ...kür türlü adam oldun, münezder babada oldun... Efendim gelin anı oldun, efendi oldun, annene niye konuştuğun prezil etmez mi şimdi? Arkamadan bahsetmiştim, isterse edeyim güne. Yok hocam bizi yorma Allah